Ma'rifetu nebiyyukum Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberiniz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi tanımak ve bilmektir. Ve huve o Muhammed ibn, ibn, ibn, o, Muhammed ibn Abdulmud, Abdullah ibn Abdilmuttalib ibn Haşim O Muhammed ibn Abdullah ibn Abdilmuttalib i̇bn Haşim'dir. Yani o Muhammed'dir. Babasının adı Abdullah, dedesinin adı Abdülmuttalip, dedesinin babası, yani büyük babası, büyük dedesi diyebiliriz. Haşim'dir. Ve Haşimun min Kureyş. Haşim Kureyş'tendir. Yani Kureyş kabilesindendir. Ve Kureyşun minel Arab. Kureş de Arap'tandır. Yani <gülüyor> Arap milletindendir. Vel Arabu Araplar da min zürriyeti İsmail ebni İbrahim El Halil. İbrahim Halilur Rahman Aleyhissalatu vesselam'ın oğlu İsmail'in zürriyetidir. Aleyhi ona ve ala nebiyyina ve bizim peygamberimize afdalus salati ve selam salat ve selamların en yücesi, en üstünü olsun. Ve lehu onun yani peygamberimiz Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Min al-umuri ömrü 36 sene, 52 senedir. Minha 40 öblen Nubuwa, minha yani bu 63'ten ten 40 kırkı öblen peygamberlikten öncedir ve 32 nebi resul ve 32 nebi resul 23'ü ise 63 40'ı çıktı kaç kaldı 23 23'ü ise nebi ve resul olarak geçmiştir ömründen nubbîe bir i̇kra, ikra, suresiyle, ikra, ile suresiyle, nebi oldu ve ursiyle ve ersele yazmış, Heh? ha? Düzeltmişiz, tamam. Burada düzelmemiş ve ursiyle olacak, ersele diye yazmış ve ürsl bil muttethir muttethir suresi ile yani muttethir ya iyi ya buyruğuyla rasul oldu rasul olarak gönderildi ve bela duhu Mekke beldesi Mekkedir burada bir şey daha vardı değil mi ee, ziyade eksiklik bir şey vardı burada ve beleduhu Mekke. Beldesi Mekke'dir. Ba'athehallahu <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Medine'ye hicret aşağıda gelecek. Yo, bir dakika. Evet. Bakayım. ''Ve evet. hacere ile'l Medine'' Burada o yok. Bu bizim ders metnimizde bu yok. Ama bunu ekleyin. ''Ve hacere ile'l Medine'' ''Ve hacere ile'l Medine'' Medine'ye hicret etmiştir. Bakarak ekleyin işte daha sonra. evet beleduhu mekke evet ve beleduhu mekke beldesi yani şehri beldesi mekkedir ve hacere ilal medine medineye hicret etmiştir Baathu Allahu bin Nizārati ani Şirki. Baathu Allahu, Allah onu gönderdi bin Nizārati ani Şirk, Şirkten sakındırmak, korkutmak, Şirkten uyarmak için ve yadu ile Tewhid ve Tewhida davet etmek için. Ve delilu kavlihu taala bunun delili yüce Allah'ın şu buyruğudur. Ya eyhul muttefir ey örtüye bürünen. Kum fe'nzir kalk, kum fe'nzir kalk ve uyar. Ve rabbeka fekber. Ve Rabbimi büyükle tekbir et si ya be elbiseni temizle bu var ruucuzefecur putları terk et bu va temnun testetir yaptığını çok görme buvalii Rabbi kafas bir ve Rabbin için sabret bu veana bu kufazirr Yüce Allah'ın kum fe enzir kalk ve uyar buyruğunun anlamı yunziru ani şirk şirk hakkında korkut şirkten uyarıda bulun şirk hakkında uyarıda bulun ve yedu'u ile tevhid ve tevhide davet et anlamına gelir ve rabbeke fe kebbir Rabbini büyükle ayetinin anlamı ey yani azimhu bittevhid tevhid ile onu tazimet büyükle demektir ve feyâbeke fe tahhir elbiseni temizle ey, bu buyruğun anlamı yani tahhir a'mâleke ani şirk amelini şirkten temizle demektir ve rucze fehcür putları terk et ruczu terk et bu buyruğun anlamı erruczu rucz el asnam putlar demektir. Ve hecruha onların terk edilmesi terkuha terk edilmesi demektir. Yani hecr edilmesi onların hecr edilmesi ne ne demektir? Terkuha terk edilmesi demektir. Vel baraatu minha ve ehliha hem onlardan hem de ehlinden put paralarından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 Allah-u Teala'nın emrine uyarak 10 sene boyunca tevhide davet etti. Ve ba'del aşri 10 seneden sonra urice bihi iles sema semaya yükseltildi. Ve furizat aleyhi salavatul khams 5 vakit namaz ona farz kılındı. Ve salla 3 sene boyunca Mekke'de namaz kıldı ve ba'deha umira bil hicreti ilel Medine daha sonra Medine'ye hicret etmesi emrolundu ve el hicretu hicret el intikalu intikal etmektir, geçmektir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 Atnaniler. Atnaniler. Bunlar aslında Musta'arab'dır. Yani sonradan Araplaşmışlardır. Sonradan Araplaşmış. Evet. Evet. Evet. Evet. Ve'l-Arabu, Araplar ise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 Oku bakalım. Ve asahullahu, Allah onu göndermiştir bin nizarati ki şirkten korkutup sakındırmak için ve yedu ile tevhid ve tevhide davet etmek için göndermiştir. Ve delilu kavluhu Teala bunun delili yüce Allah'ın şu buyruğudur. Ya eyyuhel mudessir. Ey örtünüp bürünen. Kum fe enzir. Kalk ve uyar. Ve rabbike fe bir Ve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 an ibudullah ve istenibuttagut biz ne zaman bir resul gönderdiysek muhakkak ki her kavme biz her ümmete bir resul gönderdik ne için an ibudullah Allah'a ibadet edin ve tağut. Tağuttan uzak durun diye yine yüce Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ve ma namin min qablika min rasulin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 kum fe enzir kalk ve uyar ve rabbeke fe kebbir rabbini büyükleyip tekbir et ve siyâbeke fe tahhir elbiseni temizle ve rucze fehcur ruczu terk et yani putları şimdi müellifimiz açıklayacak ve temnun testek yaptığını çok görme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 Tekbir et, yücelt vardı değil mi? Şimdi sonrasında ne var? Yüce Allah buyuruyor ki وَرْرُجْزَ فَحْجُرْ Rucz, kardeşlerim, iki türlü okunuş, on, okunuşu var. Ee, elimizdeki mushaflarda yaygın olduğu üzere Hafz okuyuşunda damme ile Yani rucz şeklinde. Bir de Ricz şeklinde okunuşu var. Ruz şeklinde okunuşunda Anlam putlar anlamına. putlar anlamına geliyor. Bular rucze yani putları fehcur heccet. Heccet müellifimizin açıkladığı gibi terk etmek anlamına geliyor. Ne diyor müellifimiz? Erruczu rucs el asnam putlardır. Ve hecruha onları heccetmek terkuha terk etmek anlamına gelir. Bu birinci tefsir. İkincisi var ricze şeklinde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 bu ayetin anlamı hususunda da yine seleften gelen nakiller var. Tefsir ehlinden, seleften bazıları diyorlar ki bu ayet-i kerimenin anlamı amelini çok görme demektir. Vela temnun testekfir yani yaptığını çok görme. Bu ayet-i kerimenin başıyla da uyuşan, ayet-i kerimenin başına da münasip bir tefsir. İbn Cerir, Et-Taberi, Rahimahullah'ın tercihi de bu yönde. Amelini çok görme. Yani, sen kalk, davet yap, Allah'ı tekb e tekbir et, e insanları Allah'a davet et, fakat, yaptığın ibadeti ve ameli çok görme. Yaptığın ibadet ve ameli çok büyük zannetme. Diğer bir tefsir,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 Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber. Son Resul, son Nebi. Ondan sonra bir daha Resul gelmeyecek. Peygamberimizi tanımaktaki en önemli adımlardan birisi de bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin son Nebi, son Resul olduğunu, onun vefatıyla birlikte vahyin kesildiğini, kıyamete kadar hiç kimsenin Yüce Allah azze ve celle'den artık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 Şimdi bizim de Müslüman olarak emri bil maruf Nehyanil anil münker ehli olarak Yüce Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? kuntum hayra ummetin uhricet lin nas te'murune bil marufi ve tenhavne anil münker siz en hayırlı ümmet oldunuz. İşte bu ayeti kelimenin inme sebebi Peygamberimizin son peygamber olmasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son nebi ve son Resul olduğu için Yüce Allah azze ve celle buyurdu kuntum hayra ummetin uhricetlin naz te emrune bil marufi ve tenhavna anil munkir yine Yüce Allah azze ve celle ne buyuruyor vel takum minkum sizin içinizden bir ümmet bir topluluk olsun.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 Yani bu ayetlerden davetçinin fıkıh ve basiret çıkartması lazım kendisi için. Evet, daha sonra müellif Rahim Allah diyor ki: "Akaza ala da asra senine yadu ila tevhid." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu vazifeyi üstlendi. Yani kumfe enzir"den sonra bu vazifeyi üstlendi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 Yedi kat semanın katlarında peygamberlerle karşılaştı, onlarla selam, selamlaştı, görüştü, Allahu Teala'nın en büyük ayetlerini gördü, yüce Allah Azza ve Celle'nin kelamıyla müşerref oldu, Allah Azza ve Celle onunla konuştu ve yüce Allah Azza ve Celle ona bazı emirler verdi. İşte bu da mirac'tır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miracı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 Evet, çünkü çünkü o Peygamberimiz buyuruyor Gündüzün vitridir Cuma namazı yine 2 rekat 2 rekat e, rekatta 2 rekattır Hutbede diğer 2 rekat gibidir Demişler alimler Yani hutbe olduğu için Cuma namazı takfif edildi Hutbe olduğu için Cuma namazı 4 rekat olmadı Takfif edildi Peki Mirac'dan önce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 Hatta hangi yılda vuku bulduğu ile ilgili pek çok ihtilaflar vardır. 10. senede mi? 11. senede mi? Hatta Mekke'nin son senesinde mi vuku buldu? Bayağı ihtilaflar vardır. Hangi senede? Hatta ilim ehlinden yani hadis-i şeriflerin değişik rivayetleri karşısında hayrete düşüp bunu Miraç iki defa vuku buldu şeklinde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 Sonra diyor ki ve ba'daha umira bil hicre sonra peygamberimize hicret emrolundu nereye hicret ilel medine medineye hicret emrolundu vel hicretu el intikalu min baladish şirki ila baladil i̇slam burayı haftaya bırakıyoruz hicret şirk beldesinden İslam beldesine intikal etmektir geçmektir bunu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 Bilmek. Yani nerede yaşadı? Selâfetül usul kardeşlerim bütün ümmeti Muhammed için hakikaten ne kadar elzem, ne kadar önemli ve müellif rahimahullah bu kadar kolay bilgileri niçin buraya yazmış? Yani bu selâfetül usul yerine ciltler dolusu kitaplar bıraksaydı müellif rahimahullah daha evli olmaz mıydı? Daha ünlü olurdu.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 Ümmet-i Muhammed'in hastalığını bildi. Hastalığını gördü. Çaresini gördü. Onun için bu mübarek kitabı kaleme aldı. Allah-u Teala'da çok büyük bir tesir, çok büyük bir bereket ve lezzet yerleştirdi. Ee, onun eserlerine ve bu selatetul usule. Hakikaten insan okuyor. Diyor ki ne kadar tatlı, ne kadar güzel. İşte şurada doğdu, böyle oldu, bu kadar yaşadı.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 Peygamberimiz nübüvvetten önceki hayatında Hanif miydi? diye sormuştur. E, sormuş. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, hayatı boyunca putlardan ikira etti. Putlardan uzak durdu. Putlara tapmadı. Putlardan nefret etti. Kavminin tuttuğu yolun yanlışlığını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 putlara ibadetten ve cahiliye pisliklerinden uzak tutulmuştu. Peygamberimizin nübüvvetten önceki hayatında da allah Teala tarafından üzerinde bir korunma vardı. Evet. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa eşhedü sallallahu aleyhi ve selleme ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in